Uygulaması olarak şu anlatılır hadis kitaplarında. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela deve üzerinde, binek üzerinde seyahat esnasında binekten inmeden nafili namazlarını kıldığı, ancak farz namazları kılmak için yere indiği kıbleye yönelmek suretiyle namazını kıldığı hadis kitaplarımızda açıkça beyan edilmektedir. Burada dikkat edilirse farz ve nafile ayrımı yapıldı. Nafile namazlar zaruret olsun veya olmasın bir binek üzerinde yahut binit üzerinde kılınabiliyor. Ha kıbleye yönelmeye çalışırsınız ama o da mümkün değilse binitiniz devam ettiği sürece nafile ibadeti yapabiliyorsunuz. Bundan hareketle günümüzde artık binek, binit,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 Kılma imkanınız varsa namazı tecil edin, tehir edin. Hı hı. E, oraya gittiğinizde normal şekliyle mescitte namazınızı kılın. Ancak öyle bir yolculuk ki e, siz arabadasınız, arabadayken vakit geçiyor. Yapacağınız şey e, mümkün mertebe kıbleye yönelmek, ayakta duramayacağınız için oturarak ve ima ile o namazı kılacaksınız. Peki bu namazı e, mola yerine vaktinde ulaşamayacağınızdan dolayı kıldınız. E, mola yerine gittiğinizde tekrar bu namazı iade etmeniz gerekmiyor. Özetle şunu diyelim. E, ya otobüstesiniz, mola verilecek yere ulaştığınızda vakit henüz var ve namaz kılabilecekseniz, mola da ona uygun verilecekse ki bazı otobüsler 5 dakika duruyor. 5 dakikada abdest mi alacaksınız, namaz mı kılınacak yani bu mümkün değil. Hadi 10 dakika olsun bu dahi çok zor, ee, çok seri olmanız lazım abdesti olacaksınız. Ve hemen kısaca farzını 2 rekat olarak 4 rekatlı namazların kılmak suretiyle arabanızı yetişmeye çalışacaksınız. Bu herkes için mümkün olmayabilir. Mesela dün bizim başımıza geldi. Ee, namaz vakti girmek üzere 10 dakika mola verildi. Ee, bir hanımefendi namaz kılmak istiyor ama çok zorlandı. Hadi biz kıldık diyelim. Böyle durumlarda e, imkan ölçüsünde tamam ee, mola verilsin. Namazınızı en azından farz ile kılın ve arabanıza yetişin. Ama yetişemeyeceksiniz ve vaktiniz geçecekse o namazı e, ima ile otobüsünüzde Mümkün mertebe kıbleye dönmek suretiyle kılacaksınız. Evet.